Bibrili yolladı cehennemi gör gel. İlk yaratılmış cehennem kaynıyor. Gitti geldi dedi ki aman Rabbi burayı duyup da dedi aklı başında bir adam buraya girmesi mümkün değil. Ne yapar? Buraya girmemek için her şeyini verir. Canını verir malını verir her şeyini verir. Çünkü cehenneme girmeyeyim için. Peki bu millet şimdi canını malını veriyor cehenneme girmek için. O nasıl oluyor? akılsızlık, böyle bir mantıksızlık, böyle bir ahmaklık. Dünyada körülmüş mü? Para veriyor cehenneme girmek için. Bak bugün cennet ve dava cehennem pahalı. Şuraya geldiniz, kaç para? Namaz kaç para? Abdest kaç para? La ilahe illallah kaç para? Kur'an oku bir yüz hatim yap bugün, kim ne der? Kaç para? Ama plaja git para, gazino para, bar para, pavyon para, zina pahalı, içki pahalı. E bu millet parayla cehenneme gidiyor, bedava cennete gelmiyor, ondan sonra ben cennete, cehenneme inanıyorum. Cid böyle bir akıl olmaz ya. Ne akıl olmaz. Allah aşkına şu millete bir akıl verin ya. Bir akıl verin ya, bunlar nereye gidiyor ya? İnandım diyen nereye gidiyor ya? İnandım demeyene bir şey demiyorum, lafım yok, İnanmayan'a ne yapalım, zorla kıtlağını sıkamayız. İnandım diyenlere neye inandıklarını bir açıklasınlar bize ya. Bir cennet varsa, bir cehennem varsa, buna inanıyorlarsa bunu kazanmak, cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak için ne yapmaları gerekir? Bunu bilmeleri lazım. Rastgele yaşanır mı ya? Bugün ölsen nereye gideceksin? Sanki dünya çok uzun da insanı aldatıyor. Bin sene yaşayanlar, iki bin sene yaşayanlar, dağlarda, mağaralarda ot deyip su içip ibadet edenler aldanmadılar. Biz elli seneden az, niye aldanıyoruz ya? Adam bin sene namaza devam etmiş ya. 1000 sene iki bin. Nuh aleyhisselam 1250 sene yaşadı. 1250 sene yaşadı Allah'ın peygamberi. Bir günah işledi mi ya? Bir günah işledi mi 1250 sene? Şayıb aleyhisselam 2000 küsur sene yaşamış. Allah'a bir kere isyan etmemiş ya. E biz yaşıyoruz 50-60 sene. Ömrümüz günahla doldu dosyalar kapandı ya. Bu ne olacak ya? Sanki çok mu bir imtandaiz? İşte ömrümüz rimansızın gelecek bizi alıp Allah'a kavuşturacak biraz sabredelim şu dünyada biraz sabredelim ya lezzetleri, keyifleri istirahatleri, zevkleri ahirete bırakalım benim de canım ister bugün kıra gideyim yengeleyim, geleyim yatayım, demli çay içeyim benim de canım ister gidebiliyor muyum bir yere niye e, bırakamıyorum cemaatı e sen nasıl bırakıyorsun cemaatı ben neysem sen olsun bitti ben neysem sen olsun benim senden ne farkım var hep Allah'ın kuluyuz. Allah'tan korkuyoruz. Ama şimdi yanlış anlamayın. Hocam beni hani kıra gitmek yasak mıdır? Piknik yapmak haram mıdır? Değil. Bir insan çoluğunu çocuğunu alır, bir serin yere gider, ağaç altında, gölgede, çayını içer, yemeğini yer. Allah bunlara müsaade etmiştir. Ben onu demek istemiyorum. Benim demek istediğim ne? Sen git onun karısıyla, bunun kızıyla, sen ona bak, o sana bak, iş giyit, çalkı çal, namaz yok, abdest yok. Buna kızıyorum yoksa sen gittin pikniğe piknikte de ne yapacaksın namazını kılacaksın abdesini alacaksın Allah diyeceksin şu, Allah çekeceksin ibret tefekkürle Allah'ın yarattıklarına bakacaksın bu ibadettir yeryüzünde seyahatı da Allah emrediyor ama niçin boş gayelerle sırf nefsini keyfini tatmin etmek için değil ya ibret almak için gezeceksin nerede ibret almak nerede e şimdi şurada cemaat var iken sohbet var iken her şeyin nesi var vakti saate var. Allah-u Teala uyumayı yasak etmemiş ki. Ama ne diyor sana? Yat, sıyı kıl, yat. Gece kalk, teheccüd kıl. En nihayet sabah namazını kaçırma. Kalk cemaata git diyor. E sen şimdi efendim ikiye kadar film seyret, ikide yat, sabah, bugün zaten pazar, iş yok, küçük yok, onda 11'de on kalk. Hani teheccüd namazı? Hak getire. Hani sabah namazı? Yok. Hani işrak namazı? Yok. Hani kuşluk namazı? Yok. Bu, bu saat on bir, on olmuş, kalktın, Doğru, efendim şeye, kahvaltı hazır mı hanım? Hazır, otur, somun pehlivanı, yumur. Ondan sonra, e bunu yaratan Allah var kardeşim, iki rekatla namazını kılmadın ki. Sabah namazı geçti, güneş doğdu, 80 sene cehennem azabı başına kondu. Sen kalktın yemek yeme, ey gafil Müslüman, ey cahil insan. Yazık oluyor, yapma. Nefsin keyfine kaçma. Uykuyu saatinde uyu. Ama bak sabah namazını kıl, işrağını kıl. Şimdi işrak 6'da oluyor. Beşte sabah namazına duruluyor. Tespih, zikir, dualarını yap, işrağı bekle. 6'da kıl. Ondan sonra altıdan sonra yat, 12'ye kadar uyu. Kim ne dedi? Bak, kim ne dedi? Her şeyin vakti var. Ama Hoca Efendi işte mesele o. Beşte kalkma meselesi işte. Dört buçuktan nasıl kalkayım? Bölüyor benim uykumu işte orası. Mevlada diyor ki, beni seven... Cennet isteyen, cehennemden kaçan orada bir uykuyu benim için kaçıracak diyor. Ama adam uykuyu kaçıramıyor.